Müzik ikiye ayrılır. Ah sevgilim! Nere nere gitti? Hazırlayan ve sunanlar... ...Güray Oskay, Tanju ve Eren. La la la la la la ...sevgilim! <gülüyor> Katkıları için... ...Ipsos KMG'ye teşekkür ederiz. İyi akşamlar. Müzik ikiye ayrılır. Ben Güray Ozkay. Ben Zati Sungur. Bir kez daha 94.9 açık radyoda sizlere sadece iyi müzik çalmak üzere karşınızdayız. Biz de... Zati Sungur nereden geldi aklına ya? E Zati Sungur. Dur. Ee, yeni... Biz Yeni Sungur. Ee, çok unutulmuş bir isim telaffuz ettin de birden de kadimi çekti. Ben on... programa güzel bir giriş hazırlamıştım. Tamam uçtu gitti aklımdan. İstersen ben bir giriş yapayım. Program tamamen yayından kaldırasın. Sanırım ilkokuldaydım. Annem ve babam bana bir kitap hediye ettiler. Mandrake'nin işte sihir numaraları, sihir baltığı numaraları daha doğrusu tariflerini verdiği küçük bir kitaptı. Orada ünlü Türk illüzyonistlerin birer paragraf şeyleri vardı. Hayat hikayeleri vardı saati Sungur adını ilk kez i̇lk orada ya. Yani. Ve son kez orada görmüştüm. Sonra... Buna benzer bir kitap bana da hediye edilmişti. Sanırım ben de ilkokuldaydım. Ee, orada e, insan yok etme numarası vardı. Ee, evet. ben benden 3 yaş küçük kardeşim o numarayla yok ettim. Ya, Fakat, geri, geri getirme getirme tarifi yoktu. O o günden beri işte tek çocuk olarak hayatıma devam ediyorum. Ben ufak bir travma yaşadım geçenlerde. O kitabımı buldum. E, tükenmez kalemle kitabın her tarafına... işte ...sihirbazlar kralı Güray Yazmış. <gülüyor> yazmışım. Üstelik e, o yazıya üç boyut havası vermeye çalışmışım. E, kendimi smokinli ve melon şapkalı olarak çizmeye çalışmışım. E, bir iki kart vizit denemem olmuş. Güray Oskay illüzyonist. Diye. Melon şapka... <gülüyor> Sizce kavun mu kokar? Hayır ama kötü oldu bir şarkıdır. Melon melon bakarsınız. Anlıyorum. Şimdi bugünkü programımıza çok önemli bir mesajla başlamak durumundayız. Bunun sorumluluğunu hissediyoruz. Dinleyicilerimizden özür dileyerek başlayacağız. Çünkü geçtiğimiz hafta ve ondan iki hafta önce hiç elimizde olmayan sebeplerle, çok da canımızı sıkan sebeplerle son anda... Canlı yayınımızı iptal etmek zorunda kaldık. E, talihsiz bir şekilde yedek program kaydetmemiştik. Banttan program kaydedecek vaktimiz yoktu ve eski programlarımızı yayınlamak zorunda kaldık. E, böyle bir şey için bu kadar ezilip üzülmemizin sebebi 3 e, haftada 2 kere e, sıklığında gerçekleşmiş olması. E, tekrar özür dileriz. Böyle bir şey olsun istemezdik. Bugünkü program feci şekilde canlı. Ve da bir konusu var. Evet. Konumuz intikam. Evet. intikam almaya geldik. Evet. Bu konuda görüş bildirmek üzere de stüdyoda altı adet konuğumuz var. Boy sırasına göre dizilmiş. Evet. Konuklarımızı teker teker takdim edip intikam konusundaki düşüncelerini soracağız. Çok güzel. Fergal Kabil'in intikam konusundaki Düşüncelerini alacağız Ayrıca iki hafta önce e, Bir takım dinleyicilerimizin de fark ettiği gibi Bize mail atılması Son derece hoşumuza gidiyor müzik 2 ayrılır At gmail.com İntikamla veya canınızın istediği herhangi bir şeyle ilgili Mail atabilirsiniz Onları mümkün olduğunca program sırasında okuyup Yanıtta vermeye çalışıyoruz Şimdi Bugünkü programımıza Eee ...eski Açık Radyo programcısı... ...çok sevgili de abim... ...Nedim Tanyolaç'tan öğrendiğim... ...bir grupla başlamak istiyorum. Evet, iyi ki de öğrenmişsiniz... ...çünkü hakikaten... E, ...eşi benzeri olmayan... ...nasıl Pink Floyd... ...kendi e, janresinde tekse... E, ...bu grupta... ...aynı şekilde... ...tektir. Steely Dan evet. isimli... E, ...gruptan bahsediyoruz... 2000 yılında çıkarttıkları Two Against Nature albümü benim daha yeni dikkatimi çekti ve elime geçti. Bu albümün şöyle bir özelliği var. Yanlış hatırlamıyorsam 1980'de çıkan Gavşo'dan sonraki ilk albüm. 20 yıl ara verdikten sonra Steely'den bir stüdyo albümü çıkartıyor. E, tabii, orijinal kadrodan 2 kişi var ama hakikaten. Olsun yani böyle bir grubun 20 yıl sonra tekrar ürün veriyor olması yeterince heyecan verici. Zaten şöyle de bir şeye sebep olmuş 2000 senesinde en iyi albüm dalında Grammy ödül töreninde o sene Eminem'in çıkarttığı The Marshall Matters LP ve Radiohead'in çıkarttığı Kirey albümlerini geride bırakarak Grammy kazanmış bayağı da ses getirmiş bu olay. Ben düzenli takip etmediğim için bu olay o zaman dikkatimi çekmemişti. Ben düzensiz Hı. bile takip etmiyorum. Ee, stiliden ne demek? Bu konuda bir fikriniz var mı? Çelik gibi sinirleri varmış diye. Hayır. E, Brows'un bir kitabında e, bir dildoya, e, dildoya nedir diye soracaksanız eğer... internet açıp aksınlar. Lütfen e, verilen isim. Hmm. O da olur. Enteresan bir stilleri var diye. Evet ama, ama grubun bir... adının vibratör olması <gülüyor> daha iyi olmazdı belki de. Herhalde. Şimdi e, bu 2000 yılında çıkan Two Against Nature albümünden e, açılış şarkısını getirdim ben bugün. Şarkının adı Gaslighting Abby. E, bir adam ve metresinin e, adamın karısını delirtmeye çalışması üzerine bir şarkı. Adı Gaslighting Abby ismini de şuradan alıyor 1944 tarihli Gaslight filminden Bu Gaslight filmi de e, Ingrid Bergman'ın da oynadığı bir e, yine adam e, karısını ufak ufak delirtmeye çalışıyor e, bunu da bir gaz lambası kullanarak yapıyor bunu yeni okudum ben filmi seyretmedim ama çok merak ediyorum Gaz kullanarak bir insanı delirtmeye çalışmak. Çok delirtmeye, po e, e, durumu. Yani Evet yani delirtmeye çalışma alanında herhalde en zor şeylerden biri. İlk önce kendiniz delirmiş olmanız gerekiyor böyle bir metoda başvurabilmek için. Evet. Ee, filmi izleyeceğim. Müzik iki ayrılır sinema köşesinde daha sonra. Hatta isterseniz şöyle bir şey yapalım. Ee, önümüzdeki Şimdi program e, dinleyicilerimize izletelim filmi. O da olabilir. E çünkü biliyorsunuz görsellik... Müzik iki da çok önemli. Pekala o zaman müzik iki yargıların 60. bölümüne intikam konulu programa Steely Dan ile başlıyoruz. Gaslighting Abby. <gülüyor> And that's coming up fast Let's get busy Let's get just, just too, much, too much, to much to do That black mini looks just like the one just she's like been Steely Gaslighting Abbey isimli şarkıyı dinledik. Evet. Nefis. Çok güzeldi. Şimdi sırada üzerine çok konuşacağım için hemen <gülüyor> geçmeye çalışıyorum. <gülüyor> Peki. Ee, çok sevdiğimiz gruplardan The Police var. Ee, ben bu albümle, çaldığımız albümle ki kendisi Synchronicity albümü. 1983. Evet. Ki... Ee, polis e, diskografisinde sonlara doğru bir albümdür. Ee, bir berber dükkanının önünde karşılaştım. Ee, modaya doğru... Al, albümle. Tabii. Hı. Ee, Kadıköy'den modaya doğru yürürken bir berber dükkanının önünde... ...yaklaşık 10 adet plak durduğunu gördüm. Ve yani sordum nedir bu diye. Abi, biz bunları satıyoruz dediler. Ve işte yani bugünün parasıyla 10 lira gibi bir fiyata bir tane gıcır sinkronisti sahibi oldum. <gülüyor> Eve gittim koydum ve çok yani e, çok polis sevmeme rağmen e, bu albümün bende yarattığı etki diğerlerinden çok daha değişiktir. E, efendim. Efendim'den sonra nokta var. O yüzden durdum. Hı. Ee, o, çok bu, konuşacağım diye peşinden girdiğin için hiç müdahale etmeden dinliyorum. Yok, yok arada müdahale et çünkü e, çok konuşacağım diye girdiğim bazı konuşmaların sonu hiç istenmeyen yerlere varabiliyor. <gülüyor> Onu sezip durduruyorum ben. E, efendim bu parça e, Andy Summers'ın bestesi. Pek severim. Ve şarkıyı da o söylüyor. O enteresan işte. Evet o yüzden de bunu seçmiş bulunmaktayım. Bu mu yani? Evet. Berber de <gülüyor> gördüm Andy Summers söylüyor. Hah. Şimdi hatırladım ne mi Yıllar önce bir tane Twilight Zone <gülüyor> bölümü izlemiştim. Ee, kısaca konusunu anlatmam gerekirse ki artık gerekir. gerekir. gerekir. Ee, bir kız e, bir rock tarihi müzesine gece gizlice giriyor ve Jimi Hendrix'e ait olduğu düşünülen ve sihirli güçlere sahip, insanı sihirli güçlere sahip eden bir gitara e, ulaşmaya çalışıyor. İçeri girdiği zaman bir bakıyor ki ondan önce birisi girmiş ve o gitarla bir şeyler çalıyor. Jimi Hendrix'in bir parçasını çalıyor. Ee, And Summers. Ve e, bu bölümün çekildiği dönemler polis grubunun çok ünlü olduğu dönemler. Ee, biraz konuşuyorlar falan. Ee, kız e, And Summers'a diyor ki e, burada bu kadar muhabbet etmeyelim. E, her an polis gelebilir diyor. Andy dönüp şöyle bir bakıp diyor ki polis çoktan geldi bir <gülüyor> de. Çok kötüymüş. <gülüyor> e o zaman parça işe alalım. Tenacious D. Pick of Destiny filminin konusu acaba bu bölümün bir parodisi olabilir mi? Olabilir. Olmayabilir de. Do doğru. Ama A seçeneği. Peki. O zaman The Police isimli Güzeyde gruptan Synchronisti albümünün Mother isimli şarkısını dinliyoruz. Yaşasın Andy Samantha diyelim. Buyurunuz. The telephone is ringing. The Police Mother dinledik. Böyle bu şarkıyı Sting'in söylememesinin ne kadar hayırlı olduğunu da herhalde e, yani hem fikiriz. Ee, o ben... didaktik ses tonuyla e, bunu bir e, terapi seansına çevirebilirdi. Evet. E, Bence Sting'de bu parça söyleyecek yetenek yok. Yok. Hata kazan <gülüyor> söylerse de gerçekten psikoloğun odasındaymış gibi hissedebilirsiniz kendinizi. Evet. Sting'den çok haz etmediğimizi anladılar sanırım. <gülüyor> Şimdi e, intikam konusuna geri dönecek olursak. Sting'in gidip ağzını burnunu kıralım ve polis günleri geri gelsin istiyorum Evet ben de e, Sting'i poliste çalarken severdim daha sonra sevmem. Aynen. Fakat Sting'in buna pek aldırdığı yok hala çalışmaya devam ediyor. Bu da beni gittikçe sinirlendiriyor. <gülüyor> İntikamla ilgili... Ee, söylenen e, Devamlı söylenen bir söz vardır İntikam soğuk yenen bir yemektir Evet. Ben buna katılmıyorum Çünkü değildir Çok basit intikam yemek değildir <gülüyor> Aslında İntikam e, e, Betimlenecek bir şey değil Çok kuvvetli girdin bekliyorum heyecanla ee, Size yapılmış bir şeyin e, Karşılığını almak ...veya cezasını vermek... ...diyebiliriz... ...intikama. Ee, ve fakat... E, ...size yapılmış bir şeyin... ...karşılığını almak... ...ödetmek... E, ...bin bir yolda olabilir. Bu her zaman... E, ...o olayın size verdiği acıyı... ...karşınızdakine... ...çektirmek... ...şeklinde... Tezahür etmek zorunda değildir. Çünkü her olay her insana ayrı çeşitli acı çektirir. Dolayısıyla birisinden intikam almak aslında e, intikam e, betimlemesinin e, dışında bir olay. Yani kendi içinde çelişen bir şey. Şu anda neden gülümsediğimi çok merak ediyorsun değil mi? Evet. Söylediklerininle alakası yok Aslına bakarsan en son söylediğin üç cümleyi dinleyemedim bile çünkü mikrofonunun kablosu kusursuz bir yuvarlak çizerek kıvrılmış ve durduğun açıdan sadece tek gözünün etrafında dönüyor e, Monopoly adamı gibi söylüyorum <gülüyor> Monopoly takmış tam karşımda durarak bakıyor. o yüzden dediklerine konsantre olmakta çok zorlanıyorum şu anda eminim dinleyenlerimiz de öyle e, teşekkür o yüzden ediyorum. kafanı biraz kaydırıp konuşursan dinleyicilerimiz de çok daha rahat dinleyebilirler e, Sayın Oscar, gerçekten <gülüyor> teşekkür ediyorum 60 programdır ilk kez ciddi konuşuyordum Onda <gülüyor> da senin monopoli adamına benzeterek biraz <gülüyor> havasını kaçırdım ama affedersin e, Aslında söyleyeceğim de nerede? hemen hemen söylemiş gibiydim Fakat ne söylediğimi unuttum için <gülüyor> Çok güzel oldu Sıradaki şarkıya geçelim mi o zaman? Geçelim o zaman Belki de bu yaptığımın intikamını almak istersin. Heh mesela ben bunu nasıl yapacağım? Hatırladım. Geldik ki Sarbaş'a. Heh. Diyelim ben senin kafana taşla vurdum. Allah aşkına kafanı kaydırarak yap şu açıklamayı. <gülüyor> Çok teşekkür ederim. Ee, ve benim senin kafana vurduğum taş yüzünden... Bir dakika bu mu intikamın? Hayır. Ya burada radyoda bir şey söyledim. Ben onu azıcık havasını kaçırdım de kafama taşla mı vuruyorsun? Ya? Hayır hayır. E... Taş, taş yerinde daha zaten de. <gülüyor> Doğru. E, kafanıza vurduğum taş yüzünden e, beyninizde ufak bir travma oluştu ve e, efendim sahar oldunuz. Bunun benden intikamını almak istiyorsunuz. Hı hı. Beni sahar etmek mi? Des. Kafama taş vurmak mıdır? Bir tanesi ödeşmek, öbürü intikam. Yani intikam şey olmak zorunda değil. Ee, eşit ağırlıklı veya <gülüyor> sayısal olmak zorunda değil. Ha, yani o zaman şöyle bir şey de olabilir. Ee, geçen gün yanından geçiyordum. Bana selam vermedi. Dur şunun bütün ailesini öldüreyim. Mesela. Sapık bir intikam anlayışı ama öyle. Ee, ödeşmek pek, öyle değil. Geçen gün bana selam vermedi. Ben de ona vermeyeyim de görsün. O ödeşmek. E, o zaman e, intikam e, Soğuk yenen bir yemek değildir işte. Yani e, Sıfırla e, sonsuz arasında e, düzeyde bir şey ve bunun nereye kadar olanı mantıklı bilinemez. Yani geçen gün sana selam vermedim, benden intikam almak için ne yaparsan e, gerçekten hani intikam almış olursun. Aynen öyle işte. Selam vermemekle ve Lex da... dönüşmek arasında bir skalası var. Ama işte o zaman demek ki intikam e, kavramı kendi içinde yanlış bir kavram. Yani oturduğu düzgün bir düzlem yok. İşte. O da soğuk bir yemek olmasından kaynaklanıyor işte. Bu soğuk yemeğe çok takıldık <gülüyor> gibi geliyor. Peki. O zaman sıradaki şarkıya geçelim. Evet. Sıcak bir şarkı. Bu arada e, az önce aldığımız bir mesajla dinleyicilerimizden Didem Mahsunlar e, şimdiye kadar... Duydu en iyi radyo programı olduğunu belirtmiş kendisine teşekkür ediyoruz. Ee, bence bir kulak burun boğaz <gülüyor> doktoruna gö görsün derim. Niye canım? Haksız mı? Bu diden masumların diye herkesin dinlediği en iyi radyo programı olabilir. Peki. Peki. Şimdi bütün blues camiasından intikam alma vakti. Çünkü ...asla hak ettiği değeri görmediğini düşündüğüm... ...bir bluzcu getirdim. Bu mu intikamın diyeceksen? Evet, benim skalamda da böyle skalanın... ...aşağılarında bir yerde intikam seviye. Lonnie Brooks isimli... ...gerçek adıyla Lee Baker Jr. ...kendisi. Benim çok çok sevdiğim bir... ...gitarist. Louisiana doğumlu ...güneyli bir arkadaş olmasına rağmen... ...kuzeye gitmiş, geri gelmiş sonra tekrar kuzeye gitmiş... Ee, ...hem... ...Mississippi dolaylarının... ...hem Chicago dolaylarının... E, ...tarzını... ...çok güzel sentezlemiş... ...ama totalde... Chicago Blues üstadı diyebileceğimiz... ...bir adama en sonunda dönüşmüş... ...müthiş bir... ...gerçek bluesman... ...şimdi... Lonnie Brooks'un 1981'de çıkarttığı... E, ...Turn on the Night... Albümünde çok güzel bir şarkı var. Ee, i̇smi Nereye Çeksen Gidiyor. Harika da bir isim vermiş şarkıya. Don't Go To Sleep On Me. Yani e, üzerimde uyumaya gitme diye kötü bir çeviri yapabilirim. Evet ee, ben bile üstümde, daha kötü yapamazdım. <gülüyor> evet üstümde uyuya kalma diye biraz daha edepli bir çeviri yapabilirim. Veya Lonnie Brooks bambaşka bir şey demek istemiş de olabilir. Bu şarkının güzel yanı. E, bir, güzel olması. <gülüyor> 1-4-5 e, kalıbında. Gel gelelim. Standart 12 bar değil. Çok güzel bir trafiği var. Öyle o kadar. Hadi buyurun bakalım. Peki Lonnie Brooks, Don't Go To Sleep On Me. Bonnie Brooks, don't go to sleep on me. İsim ne? Chicago Blues. Ee, evet, e, geçen geçen program diyemeyeceğim, geçen program e, olmadığı için bir önceki program başladığımız e, bahar ünlü seyahat namesi e, uzamamızı bu hafta da devam edeceğiz. Bu hafta Mozambik'teyiz. E, Mozambik e, mutfağı ile ilgili e, anılarından bir demet anlatacağım. Şimdi mi? Hayır biraz birazdan. Peki. Ee, bu arada konuklarımızdan e, biraz bahsetmek istiyorum. Buyurun. Konuklarımızdan ilki Murat Pazar. Murat Pazar kim diye soracaksınız. Murat Pazar bir zamanların çok ünlü e, eğlence mekanı Soho'nun işletmecisidir kendisi. Bu akşam da bize... Kırmayıp buraya kadar gelip programa katıldığı için çok, çok teşekkür, teşekkür ederiz. Evet. Şimdi sırada herhangi bir kişinin gelmiş geçmiş en iyi albümler listesinde bulunması gereken bulunmazsa karşısında bizi bulacağı bir albüm var. Değil mi? Evet. Çok güzel. Bu konuda hemfikir olmamıza sevindim. Nitekim müzik ikiye ayrılır. Ki bu grubun Müziğini dinlemeseniz de resimlerine bakmanızı tavsiye ederiz. Aynen öyle. Ee, ne güzel kadınlar, değil mi? Ee, Üstelik her zaman değil ama olduğu zaman çok güzel bir kadındır. E, ama güzel kadınlar öyledir zaten. Bahsettin... Bazı kadınlar her zaman güzeldir. Bazı kadınlar bazen güzeldir. O yüzden bazen güzel olduğu anları yakalamak için özel çaba sarf edersiniz. Ve bu sizi e, hayatta daha değerli kılar. Onu da daha değerli kılar. Böylece? Evet ama yani bir kadının, çok güzel bir kadının çok güzel olduğunu fark etmek e, dünyanın en kolay işi. Ama bazen güzel olan bir kadının güzel olduğu anları yakalamak için e, bir çaba sarf etmek e, bence bir erkek için e, olabilecek en büyük zevklerden biri. Kadının gözünde erkeği mi değerli kılar? Hayır erkeğin oluyor. kendi içinde kendini değerli ha. kılar. Yoksa Debbie Harry'nin gözünde değerli bir insan olup olmadığımı merak etmiştim. Debbie Harry'nin gözünde pek değerli olabileceğimizi düşünmüyorum. Babamla yaşıt olmasının da katkısı vardır diye tahmin ediyorum. Tanışmamamız evet. ikinci bir kriter olabilir. <gülüyor> evet ama dinleyicilerimizden e, bu konuyla ilgili bilgisi olmayan varsa... E, ...sahneye iç çamaşırıyla çıktığı için... E, zamanla çok eleştiri almış birisidir. E, bir süre Marilyn Monroe'nun... E, ne derler? Ee, yasa dışı. Ee, o kelimenin... İllegal. Gayrimeşru. Gayrimeşru çocuğu olduğu iddia edilen. Debiheri'nin. Evet. Debiheri 45'li yahu. E, tamam zaten iddia diyorum ben de. Asılsız. Asılsız evet. Peki. Asılmayalım o zaman bu iddia Bugün oldukça gününüzdesiniz bakıyorum. Sıkıcı bir gün geçirdim ondan. Şimdi efendim. Blondie isimli grubun 1978'de çıkarttığı Parallel Lines diye bir albümü yok. Parallel Lines diye bir albümü var. Böyle aynı ismi taşıyan bir de bitmemiş şarkıları var. Zaten bakırlar şarkıyı bitiremiyorlar. Bari bu güzel ismi albüme verelim diye düşünmüşler. Söz konusu albümde de hanging On Onda Telefon Telefonda Takılıyorum diye bir şarkı var. Çok sevdiğim. O şarkıyı çalacak mıyız? Hayır. hayır. Tabii ki hayır. E, ben de bu albümün çok özel bir versiyonu var. Debbie'nin bana verdiği e, bonus trackler arasında Hanging on the Telephone'un bir canlı performansı. Eğer Debbie size size, Sayın Sky kendi eliyle bir albüm verdiyse... Kendi eli demedim şimdi, uydurma. Debbie Harry'nin bana verdiği dedim. Ama Debbie Harry bu albümleri Evren hepimize vermedi mi? Evren size yol anladım. Sonuçta Debbie bu albümleri bize verdi. Size de verdi. Bana da verdi. Bir ara bu grubun e, albüm üretme debisi çok yüksekti. Doğru. Bak keşke bunu Akışkanlar Mekaniği programımızda yapsaydık. Ama öyle Bir yapma... öyle bir programımız da oldu yani. Öyle öyle yapmayıp şimdi yaparak intikam aldık. Bakınız konuya bağladım. Dınk çok güzel. Şimdi... E, 78 tarihli bu albümün remasterında 1980 tarihli bir canlı kayıt var. Demin söylediğim gibi yanlış hatırlamıyorsam Texas'ta bir konserde kaydedilmiş. Blondie'den dinliyoruz. Hanging on the Telephone canlı. <Gülüyor> Londi'den dinledik hanging on the telephone nefis çok güzel değil mi evet. Bayağı, muhteşem şarkı o zaman hemen sıradaki öbür parçaya geçelim evet programdan önce gözde kazazla aramızda geçen bir diyaloğu sana ve dinleyicilerimize aktarmak istiyorum şöyle bir baktı yine mi yürüye çalıyorsunuz yahu dedi ben de kaşımla gözümle seni gösterdim yani bu çalıyor ne yapayım işte der gibi hemen sıyırdım kendimi. O da dedi ki müzik ikiye ayrılır. Yüreğ hip ve diğerleri diye ki haksız sayılmaz. Ama yüreğ hip e, çalınmayan herhangi bir müzik programını ben e, tam tam anlamıyla bir müzik programı saymıyorum kusura bakılmasın. Çok doğru. E, dinleyicilerimizden bir tanesi de Onur Eros ismini de verelim. Ee, durup durup beni telefonla arıyor bu arada Yuri A hip çaldığımızda çok seviniyormuş En sevdiği grupmuş ee, Tanju ile müzik zevklerimizin bu kadar uyuşuyor olmasına Ne kadar muhteşem size bayılıyorum Dedi Çok teşekkür Başka ediyorum. şeyler de söyledi buradan iletemiyorum ee, O zaman e, Yuri Ahip'in e, David Byron'dan sonra Çıkardığı ilk albüm ee, Innocent Victim Evet e, Bir 1-2 yıl ara oldu galiba ki 1977'den bahsediyoruz. Hatırlamıyor olmam doğaldır. Benim de. Hatta evet. benimki biraz daha doğal. <gülüyor> evet. Gayet doğal nedenlerden. <gülüyor> ee, biraz daha pop bir albüm yaptılar. Ee, öyle yani O dönemin popu. Ee, ve bir dönüş yaptılar. Albümün kapağında kocaman bir yılan kafası vardır. ...bayağı heavy metal bir beklentidir... ...ama içindeki parçalar hiç öyle değildir... ...oradan da... ...o zamanın... ...bayağı hiti olmuş... ...Avrupa'yı kasıp kavurmuş bir şarkıyı seçtim... ...ki programımızda pek yaptığımız bir şey değildir... Hı hı. ...Free Me... ...Bedava Ben... ...öyle de denebilir... ...denebilir o zaman... Uriah Heep'ten dinleriz... ...Free Me... Yurja Heap'den Free Me isimli şarkıyı dinledik. Şimdi sırada enteresan bir grup var. Ee, açıkçası çok sevmiyorum. Hatta hiç sevmediğimi bile söyleyebilirim. Ee, Living Color grubundan bahsediyorum. Ee, kendileriyle çok uzun zaman önce televizyonda duyduğum Love Rears Its Ugly Head şarkısıyla evet. tanışmıştım ki Müthiş bir şarkı olduğunu düşünüyorum O tür groove'ları çok sevdiğim için Aa ne muhteşemmiş Benim bu adamları dinlemeliyordum Bir de tipleri de öyle tam e, Funk ve groove insanları gibi duruyorlar Albümlerini bir aldım Allah Allah Bambaşka bir şey evet. e, Yaptıkları müzik bana çok sert Ve kaotik Geliyor Ama arasına çok acayip şeyler yapmıyor değiller e, Bugün çalacağımız Şarkı da bunlardan bir tanesi. Ee, bugün programın açılışında Dan yani çaldık ve işte 20 yıl aradan sonra çıkarttıkları albüm dedik ya. E, güzel bir tesadüf. Living Color'ın bu e, Kolay Deskop albümü. ki 2003 tarihli bir albüm. Onların da 10 sene sonra çıkarttığı 93 tarihli Stain'den sonra 95'de dağılıyorlar zaten. Sonra işte 2000'de mi 2001'de mi ne toplanıyorlar. 2002'de kayıtlara başlıyorlar 2003'te Kolay Deskop çıkıyor Kolay Deskop çok güzel bir albüm değil Demin dediğim gibi Biraz fazla dağınık Geliyor bana hep Eminim bunun da hastaları vardır Albümün şöyle bir ilginç özelliği var Bir adet Beatles Bir adet de AC/DC Coverı var Back in Black ve Tomorrow Never Knows şarkılarının coverları var Back in Black'i Belki önümüzdeki hafta ee, ...getirip çalabiliriz. İlginç olduğu için, çok iyi olduğu için değil. Evet ben ilk zamanlarını e, çok severim. Bu, bu albümlerinden haberim yoktu. Bakalım nasılmış. Bu albümün şimdi kapanış e, parçasını dinleyeceğiz. Kısa da bir parça, bir buçuk dakikalık. Adı Nova. Buyurunuz. Living Color'dan Nova dinledik. Beğendin mi? Beğendim. Güzel bir kapanış ee, o albüme. Evet. Ee, ben getireyim önümüzdeki hafta şu Back in Black. Get. Bu yeni personam nasıl? Şu anda büründüğüm. Olumlu insan mı? Biraz azap bozucu <gülüyor> itiraf etmeliyim ki. Evet. <gülüyor> Çok güzel. Şimdi. E, geçen gün... İlk önce şöyle bir kitabına bakındığım, sonra da filme bir kere daha bakındım. her zaman bir daha bir daha seyrettiğim High Fidelity filminden ve kitabından bahsediyorum. O filmin kapanışı biliyorsun Steve Wonder'ın I Believed'i idi. Çok sevdiğim bir şarkıdır. Dedim ki ben bu hafta bunu götüreyim, bir de radyoda çalalım. İyi etmiş miyim? Çok iyi etmişsiniz. Benim için de sadece parçanın ismi bile... Çok anlamlı, özellikle hayatımın bu döneminde inanıyorum. O zaman Steve Wonder, I Believe. need our ears Besides our eyes Behold We'll open up Our merging hearts And feed our empty soul I believe And the joys of Karen will not be replaced What has been must never oh. end And the truth of love, a plan and firm, they won't be hard to find. And the words of love I speak to you will echo in my mind. Mm. I believe when I fall in love. Steve Wonder'dan I Believe e, dinledik ve de e, bu şarkı ile birlikte Müzik iki Yardır'ın intikam konulu ve 60 numaralı programının sonuna geldik. Evet e, bu programda neler oldu? E, bir konumuz oldu Charles Richards. E, kendisi intikam hakkında görüşlerini sundu. E, Bahar Ünlü'nün e, seyahatnamesinden Yeni Gine Halk Dansları adlı bölümü dinledik. Ee, ve geldik programın son parçasına. Ee, son parçadan önce bu programda olan çok önemli bir şeyin daha altını çizmek istiyorum. Daha önce e, kendisiyle yüz yüze e, karşılaştım. hatta sanırım tanıştığımızda idi, e, sizin programı dinledim e, ve hiç hoşlanmadım. Diye açık açık deklare eden Didem bugün dayanamayarak e, dinlediğim en iyi radyo programı diye mesaj atması olduğu bir dinleyicimize daha kazandık. Bundan daha güzel ne olabilir ki? Doğru. Çok güzel. O zaman gelelim. Hatta gel gelelim. Gel. Ee, Alice Cooper'ın e, bir süre müziğe ara verdikten sonra ki bunu birkaç kez yaptı. E, ama bu e, verdiği araların sonuncusu. Ee, tekrar geri dönüş albümü yaptı bir tane. Albüm, albüm de Trash adlı albüm. Ee, bir sürü ünlü konuk var içinde. Ee, hem beraber parçalar yapmışlar hem işte konuklar e, çalıyorlar, söylüyorlar. Ee, fa ve fakat e, ben bu albüme, bu albüm çıktığı zaman sahip olmak istedim. Çünkü ben bir Alice Cooper hayranıyım. Ee, 1989, 1990 yılında... E, o zamanlar şöyle plakçılar vardı. Mesela bir e, sokağa girersiniz orada sokakta plak satan bir abi vardır. Parasını verirsiniz İngiltere'den size o plak tek olarak getirir. Hmm. Böyle, böyle hizmetler yapan e, deli insanlar vardı. Ve ben bu plakı kapağı olmadan getirtmiştim. Daha sonra o insan bana sadece o kapağı da getirtmişti. Ne güzelmiş. Evet böyle şeyler de vardı. zamanda. insanlar müzik için böyle şeyler yapıyorlardı karşılıklı. Neyse oralarına çok girmeyeyim. Ee, şimdi çalacağım parçanın şöyle bir özelliği var. Alice Cooper bu parçada e, e, e, Richie Sambora ile beraber çalışmış. Hatta e, parçanın bazı yerlerinde Richie Sambora gitar çalıyor. Ve fakat albümde e, yer alan herkesin her parçada ismi yazmasına rağmen bu parçada John Bon Jovi'nin adı, adı yazmıyor. Fakat dinlerken göreceksiniz ki vokallerin içinde John Bon Jovi var. Hmm, Kendisinin hiç hoşlanmam adı yazılmaması hoşuma gitti. E, ama neden böyle bir şey yapılmış? E, acaba son dakikada yani bütün e, albüm art hazırlandıktan sonra stüdyoya girip son dakikada mı okumuş? Yoksa o da mı sevmiyor Bon Jovi'yi? Bon Jovi de Bon Jovi'yi sevmiyor. Alışkın olup sevmiyor olabilir. Bilmiyorum ama e, de, yani John gelmezse çalamam abi demiştir. E, tamam gelsin demiştir olamaz mı? Olabilir bilmiyorum. Sevmiyorum gelme üstüme Ama albümde yer alan bütün ünlülerin isimleri olmasına rağmen Bahar e, ünlülerin ismi yok. Doğru <gülüyor> doğru büyük hata. <gülüyor> Peki o zaman e, benim bu albümde en sevdiğim parça olan Her is living without you yani sensiz yaşamak, yaşamak azap bana. Evet, adlı parçayı dinliyoruz. Müzik 2 yargılığının sonuna geldik. Hepinize iyi akşamlar. İyi akşamlar. The Raiders You're hidden In the colors Of a million Other lost Raiders In last Big parade I'm the lone Ayrılır. Ah, sevgilim! Nereye Hazırlayan ve sunanlar... ...Güray Oskay, Tanju ve Eren. La, la, la, la, la, la, la, <gülüyor> Katkıları için Ipsos KMG'ye teşekkür ederiz.